Hazır sundurma aslında birçok kişinin bildiği ve kapılarının veya başka bölgelerde kullandıkları bir şeydir. Sundurma güneş ışınlarını veya yağmur damlalarını engellemek amacı ile tasarlanmış bir dekor ürünüdür. Genellikle de kapı önlerinde veya pencerelerde kullanılır. Sundurma ismi söylenince zaten bir şeyi engellemek amacı anlamı taşıdığını biraz anlamaktayız. Sundurmanın bir diğer ismi ise halk dilinde saçaktır. Sundurma önceden yapılmış sadece montaj edilmemiş bir sundurmadır. Sundurma kapı ve duvarlara montajlanır, montajlamak için önceden hazırlanmış sundurmaya sundurma adı verilmektedir, genellikle duvara paralel bir şekilde montajlanır, bazı kişiler ise yere takılan ayaklar ile sabitler, yani zararlı ışınlardan zemini korur ve aşınmasını engeller, bu sayede kapı önünüzdeki mermer türü benzeri şeylerin ömrü uzar, kapı üstüne yapılan sundurmalar sayesinde, yağmur ve benzeri gibi doğal olayları olduğunda içeri sıvı girişini engeller, hafif bir yapı olduğundan montaj insanı zorlamaz, kapı önlerine veya duvarlara montajlanan güzel bir dekoratif ürün olarak görünür, özel yapılan sundurmalarda bulunur, binalarımızda, kapı ve camlarımızın korunması için, yapı teknolojisi var olduğundan beri sundurmaları kullanırız, tabii eski zamanlarda sundurmalar bina inşa edilirken birer balkon çıkıntısı gibi inşa edilmekte iken, günümüzde daha farklı yöntemler tercih edilmektedir, örneğin pratik sundurma ürünleri yeni nesil yapı elemanları içerisinde oldu oldukça sık tercih edilen ürünlerdir, polikarbon levhalardan veya camda üretilebilen pratik sundurma ürünlerinin üretimi ve montajı son derece kolay olup, hızlı biçimde teslim edilebilirler, bunun yanında istediğiniz tasarıma sahip olabilir ve oldukça ekonomiktirler,